Elçilerin İşleri 14. Bölüm Aynı şekilde Konya'da da Yahudilerin havrasına giren Pavlus'la Barnaba öyle etkili konuştular ki, hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Ama inanmayan Yahudiler öteki uluslardan olanları kardeşlere karşı kışkırtarak zihinlerini bulandırdılar. Orada uzunca bir süre kalan Pavlus'la Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşuyorlardı. Rab de onlara belirtiler ve harikalar yapma gücü vererek kendi lütfunu açıklayan bildiriyi doğruladı. Kent halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da elçilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunların yöneticileri elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurdular. Bunu öğrenen Pavlus'la Barnaba, Likonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve çevre bölgeye kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar. Listra'da ayakları tutmayan bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü, hiç yürüyemiyordu. Pavlus'un söylediklerini dinledi. Onu dikkatle süzen Pavlus, iyileştirebileceğine imanı olduğunu görerek yüksek sesle ona ''Kalk, ayaklarının üzerinde dur.'' dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı Pavlus'un ne yaptığını gören halk Likaonya dilinde Tanrılar insan kılığına girip yanımızdayımdır Diye haykırdı Bana baya Zeus Pavlus'a da konuşmada öncülük ettiği için Hermes adını taktılar Kentin hemen dışında bulunan Zeus tapınağının kahini Kent kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi Halkla birlikte elçilere kurban sunmak istedi ne var ki elçiler, Barnabay'la Pavlus bunu duyunca giysilerini yırtarak kalabalığın içine daldılar. Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Diye bağırdılar. Biz de sizin gibi insanız. Aynı yaratılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan Yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz. Geçmiş çağlarda Tanrı bütün ulusların kendi yollarından gitmelerine izin verdi. Yine de kendini tanıksız bırakmadı. Size iyilik ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor. Çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor. Sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını güçlükle engelleyebildiler. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Pavlus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Pavlus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe'ye gitti. O kentte de müjdeyi duyurup birçok öğrenci edindiler. Pavlus'la Barnaba, daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdiler. ''Tanrı'nın egemenliğine birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir.'' diyorlardı. İmanlılar için her kilisede ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inandıkları Rab'be emanet ettiler. Prisidya bölgesinden geçerek Panfilya'ya geldiler. Perge'de Tanrı sözünü bildirdikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle artık tamamlamış bulundukları görev için Tanrı'nın lütfuna emanet edildikleri yer olan Antakya'ya döndüler. Oraya vardıklarında inanlılar topluluğunu bir araya getirip Tanrı'nın kendileri aracılığıyla neler yaptığını, öteki uluslara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Oradaki öğrencilerin yanında uzun bir süre kaldılar.